Evet, gene biz... Merhaba. Merhaba Ömer Can ve Özdal. Huzurlarda bu sefer haberler, yorumlar yapıyoruz. İlk habere hemen gireyim vakit kaybetmeden... ...adliyede isimler karışmış. Savcı görmediği altı kişiye de tutuklama istemiş. Polisin yanı sıra savcı, savcılığın da, er, yargı de ...güçlendirilmeye ihtiyacı, tahkime ihtiyacı olduğu anlaşılıyor... Yani Gezi ile ilgili olarak daha önce gözaltına alınmış. Halen de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde tutulan altı kişi tutuklamaya sevk edilmiş. Yalnız ifadeleri alınmamış. <gülüyor> Böyle ufak bir... Sıkıntı doğmuş olsun gene de siz tutuklanın bakalım demiş savcı. Ama yani hatırlarsanız Gezi Parkı öncesinde de pek farklı durumlar görülmüyordu. Hrant Dink davasında e, aynı zamanda kararın yüzüne okunmasına isimlerden unutulan isimlerden birisi de vardı aynı şekilde. Polis yorgun. Polis yorgun. Savcı yorgun. Ama yorgun da mesela. yorgun. Polis yorgun. Polise dün insanlar ikram etmişler biliyorsunuz Gezi Parkı ile beraber duran adam. E, durumuyla farklı bir boyut kazandı eylemler. Gece boyunca da devam etmiş bu durum. Tiyatro, bazıları tiyatro oyunu sergilemiş, polisin karşısına bazıları kitap okumuş. Kimisi e, bir alanda hareketsiz e, gezi parkında hareketsiz bir şekilde beklemiş. Eylemlicilerden 3 kişi de alanda bekleyişini sürdüren polis ve direnişçilere çay ikram etmiş. Polisin eylemci polis de eylemcilerin ikram ettiği çayları geri çevirmiş. Aa, Yorgun adamı neden? çay ikram ettiğiniz zaman geri çevirir mi? Daha önce de börek ikram etmişlerdi. Börek ikram edenler gaz e, İçine, spreyi de geri dönmüştü polis. Bu çay, sefer Allah'tan bir şey içinde yapmamış. Çayın gaz karıştırılmış olmasından falan şüphelenmiş olabilir mi? Evet, Korku kork, kork olabilir. Ama müzik de varmış. Örneğin David Martello hatırlıyorsanız... E, ...Taksim Meydanı'nda çok güzel piyano e, parçaları 12 çalmıştı. 12 saat çaldı ya. Evet çok güzel. verdi. Ondan sonra şeyi tutuklanmıştı piyonosu tutuklanıp Kasımpaşa'daki otoparka konulmuştu. Dün de özel bir televizyon kanalının önünde canlı yayında konserlerine devam etmiş. İyade edildi. Martello'da. Ama o, o, o, polis özel otoparkında da akortçu bulup <gülüyor> akort ettirmişler midir acaba? Yağmur filan da Neyse İstanbul'da son üç günde 289 kişi gözaltına alınmıştı. Biyanet'in haberinde bu sabah itibariyle 99'u serbest bırakılmıştı diyor. Avukatlar şey demişler yani. Kaç kişinin gözaltında olduğu, kimin hangi karakolda olduğu ve kesin olarak ne zaman gözaltına alındığı da tespit edilemiyor. 6 kişi de savcılıkta ifade vermemiş olmasına rağmen isim karışıklığı nedeniyle savcılık onları da tutuklayın demiş. Şimdi diğer haberlere de bakalım. Savcılık demişken ve adliye demişken gezip harika olaylarla ilgili gözaltına alınan 94 kişi bu sabah adliyeye sevk edilmiş. Adliyede sevk edilenler arasında çarşı grubu üyesi yirmi yer almış. Çarşı grubu da e, kendi üyelerini yalnız bırakmamışlar. E, onlar da çalayan adliyesi önüne doğru gittiklerine dair bazı haberler var ama bir teyit etmem lazım bu durumu ve bu Beşiktaşın çarşı grubundan evet. sarı kaplı cem yakışkan ve çarşı pankartlarını yapan Deve Erol ve Kaplı Erol öziliğinde aralarında bulunduğu kişiler protestoları şiddete yönlendirmek barikat kurmak dozer çalmak ve Dolmabahçe'deki başkanlık başbakanlık ofisinin ele geçirilmesi yönünde organizasyon yapmakla suçlandı iddia ediyor ki başbakanın konuşmasında da nasıl bana ro roket attılar böyle bir şey de var yani diyordu. sapan attılardı diyordu başbakan demir bilye attılar benim polisime diyordu sonradan çıkan bazı fotoğraflarda polisin de aynı şekilde geri gönderdi bu demir bilyeleri sapan yoluyla ortaya çıktı yani daha doğrusu teyit edilmedi bu herhangi bir basın mecrası tarafından fakat fotoğraflar vardı polisin böyle zarif bir şekilde sapanı kullanırken görülen evet. ama şey düzeltme yapmam gerekebilir çarşının çarşı grubunun çağlayan adliyesi, adliyesi önünde herhangi bir bekleyişi yok galiba onun bir düzeltmesini evet. yapalım ama Forza Beşiktaş sitesinden rüşvet alan, alan para pul padişahı değiliz. Paramparça olmuş gönül hırkalarını diker, yamarız biz. Mağduriyetimiz ve mazlumiyetimiz sınanırken vicdanı icarlanmamış halkımızın hakikate olan inancından güç alarak diyoruz ki, mutluluğun resmini yapamadık belki ama eksi 15 derecede naylon çadırların içerisinde güneşin doğuşunu hayal etmenin ne olduğunu resmettiğimiz için hiçbir pişmanlık, ...duymuyoruz demişler... ...ve şöyle diyor... ...bizim aradığım, bitiyor, bizim aradığımız şey... ...bambaşka demiş... ...şairin dediği gibi ne ağaca benzer... ...ne de buluta hukuk... ...ve ahlak kurallarının... ...kesiştiği yerde vicdan arıyoruz biz... ...vicdan demiş... Evet. ...ler... ...şimdi e, Taksim Dayanışması'nda... ...21 eylemlerinin süreceği parklarda... ...forumların büyütüleceği haberi de var... ...Sendika Ordu'dan bir haber bu... Ve İstanbul'da Avrupa yakasında Beşiktaş Abbas Parkı'nda, Anadolu yakasında ise Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda 21'de forumlar düzenlemeye başlanmış oldu. Oldukça kalabalık geçen forumlar. Evet, yoğun ilgi yaygınlaştırılacak deniyor. Elmadağ Halbi Ahalisi Maçka Parkı'nda, Cihangir Ahalisi Cihangir Parkı'nda, Ümraniye Ahalisi Çarşı parkta. Ümraniye'deki Çarşı parkta, evet. Bağdat Caddesi ahalisi, Göztepe Parkında, Bahçeli evler ahalisi, Egemenlik Parkında, Kuru Arnavutköy Arnavut Bebek ahalisi, Bebek Parkında buluşacak artık insanlar kendilerini yakın parkı seçsinler. Yerel ve doğrudan siyaset örneklerinin ilk temsil, ilk temsillerinde burada göstersinler deniliyor. Aynı şekilde bundan da bahsedilebilir. Yani herkes kendi parkına. Herkes e, kendi evin önüne sahip çıkabilmek için parklarda bahçelerle toplayıp forumlar düzenleniyor. Konuşuyorlar, bilgilerini aktarıyorlar, deneyimlerini aktarıyorlar. Bundan sonra neler olabileceğine dair bazı öngörülerde bulunuyorlar. Komplo. Komplo bunlar. Aziz. Komplo. Dünyanın dört bir yanındaki entelektüeller de Türkiye hükümetini halkın protestosunu şiddetle bastırmaya bir son vermeye çağırıyor. Bu çok önemli. Sıfırlar. E, hükümeti yani özetliyorum sadece bütün göstericilere medya çalışanlarına bilhassa habercilere ve avukatlara uygulanan dayak ve benzeri şiddete son vermeye yaralıların tıbbi yardım almasını engellemeye son vermeye göstericileri sağlık personelini hukuk danışmanlarını usulsüz ve kanunlara aykırı biçimde gözaltına almaya ve tutuklamaya son vermeye ve <gülüyor> dördüncüsü Polis tarafından yaralananların tıbbi bakım ve hukuki temsil hakkını engellememeye çağırıyoruz. Bu dehşet verici devlet şiddetinin derhal sona ermesi gerektiğini savunuyoruz. Halkın muhalefet ve direnme haklarını, hükümet güçlerinin sansüründen geçmemiş bir medyadan bilgi alma hakkını... ...demokratik hayatın ön koşullarından biri olan kamusal alanlarda bulunma ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkını destekliyoruz diyorlar. Aralarında Tarık Ali yazar ve editör New Left Review var, Etienne Balibar var, Nanter Üniversitesi'nden, Fransa'dan ünlü e, felsefeci, Margaret Browse var, California Üniversitesi'nden, Santa Cruz'dan, Judith Butler, California Üniversitesi, Berkeley'den, gayet etkili bir liste var. Cynthia Enloe Clark Üniversitesi'nden Amerika'dan Nilüfer Göle École des Hautes Études Fransa'dan. İlker Ataç Viyana Üniversitesi'nden Avusturya'dan Michael Loewy CNRS Fransa'dan The Manchester Üniversitesi'nden Adam David Morton var. State University of New York Devlet Üniversitesi'nden Eyalet evet. Üniversitesi'nden pardon. Ravi Palat var. Binghamton'dan. Ve, e, Slavoj Jijek var. Çok sayıda liste evet. var. Ljubljana'dan, Slovenya'dan. Bu kadar felsefeci ve sosyoloğu bir arada görünce Başbakan Erdoğan'ın tekrardan Ondan... bize siz mi öğreteceksiniz sosyoloji demesi gibi bir durum olabilir mi sizce? Bilmem. Dindar Aydınlar da bir bildiri yayınlamışlar. Aralarında zaman yazarı ...Ali Bulaç mazlum der başkanı... ...Ahmet Faruk Ünsal... ...İslamcı feminist Yıldız Ramazanoğlu... ...T24 yazarı... internet gazetesi... ...Ömer Faruk Gergerlioğlu... ...fes edilen has parti... ...kurucularından... Mehmet Bekaroğlu'nda bulunduğu... ...İslami kesimden aydınlarda... ...eskiden mazlum olmak... ...zalimin yanında olmamızı gerektirmez... ...diye bir... ...açıklama yapıyorlar... ...yoksulların araçlarını... Emek ve Adalet Platformu diye veriyorlar. Yoksulların ağaçlarını korumaya çalışanlar kibrin en sert yüzüyle karşılaştı. Kemalist dili devralan muhafazakar iktidar partisidir diyorlar. Yaşananların esas müsebbibi yani sebep olanlar polis şiddetini emredenler diyorlar. Halkın siyasete katılımı dört yılda bir oy vermeye indirgenemez diyorlar. Yeniden dindar layık çatışmasının yükseltilmesini kınıyoruz diyorlar. Çapulcu tanımı kibrin göstergesi diyorlar. Dinimizi bir devlet ya da parti dinimizi koruyamaz diyorlar. Çok sayıda imzalamış ve Gezi Parkı eylemcilerinin dile getirdikleri beş talebi meşru görüyor. Bu talepleri eylemcileri temsil eden kişilerle müzakere edilmesini istiyoruz demişlerdi. Biz bunu bu beş gün kadar önce çıktı 14 Haziran'da ama ancak... Şimdi e, fırsat bulup söyleyebildik bunu. Devamını da getirelim. Avrupa Yeşil Hareketi'nden ortak bir açıklama var. Gezi'de polis şiddetini durdurun diyor. Türkiye'deki yeşil arkadaşlarımızın yanındayız demişler. Birleşmiş Milletler'den hükümet polis şiddeti mağdurlarına tazminat ödesin diyorlar. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği temsilcisi Nabi Pillay konseyi bu daha doğrusu komiserlik değil artık adı Gezi Parkı gösterilerinde aşırı güç kullanan kolluk güçlerinden hesap sorularak mağduriyetlerin tazmini çağrısı yapılmış İnsan Hakları izleme Örgütü de dün de söylemiştik zaten polis şiddeti Türkiye'de kutuplaşmaya yol açtı diye uyarı yapıyor polis taktikleri değiştirilmelidir. Böyle olamaz demişler. Evet muhtemelen AK Parti'ye İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'dan da bir açıklama gelecekti fakat olmamış. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi gündemiz yetkilileri Ertuğrul Güney'i meclis genel kurulunda e, konuşturmamış. Partisinden veto gelmiş. Yapmamış. Evet, evet. Gelmemiş. Gelmiş gelmiş. Günay'ın yanı sıra e, yakın arkadaşı Erdal Kalkan ve ben de içiyorum diyen milletvekili İbrahim Yiğit AKP e, grup toplantısına katılmamış. Ama Ertuğrul Güney'de konuşturulmamış. Böyle hmm. bir durum var. Belki önümüzdeki günlerde bir basın açıklamasıyla söylediklerini aktarabilme fırsatı buluruz. Hacettepe'den 346 öğretim elemanında devlet şiddetini kınıyoruz demişler. Gök Başkanı aslında Gökhan Çetinsa'ya üniversite camiasına uyarı vermiş. Gezi süreci nedeniyle ne demek olduğunu bilmiyorum ama radikalden aldığım sabere göre... Biz aşağıda imzası olan Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları en temel demokratik hak ve özgürlükleri şiddet kullanarak engellemeye yönelik iktidar anlayışınızın yaygınlaştırılmasına kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere temel insan haklarına sahip çıkan halkımızın ayağa kalkmasını destekliyoruz demişler. Aralarında çok sayıda profesör kadın erkek var o listeyi tamamını okuyamıyoruz Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerbeek de gösterilerin sivil toplumların ulaştığı olgunluğun bir göstergesi olduğunu söylemiş gazetecilere önemli görevler düşü demiş bu önemli aslında söyledi Türk güvenlik güçlerinin göstericilere şiddet kullanmasını bir kez daha eleştirip olgunluk göstergestir gösterdiler ve sivil toplumlar düşünce ve toplantı özgürlüğünü kullanmak istediklerinde her demokratın bundan memnuniyet duyması gerekir, bundan korkmaması gerekir demişler. Ve küreselleşme çağında sadece özgür toplumların kültürel, entelektüel, toplumsal ve ekonomik açıdan başarılı olmak için gerekli yaratıcılığa ulaşabileceğini de altını çizmiş. Bu da Deutsche Welle'den haber. Hollanda'dan bir açıklama var. Türk polisinin Gezi parkına müdahalesini ürkerek ve şok içinde izlediğini açıklayan Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans bugün Türkiye'ye geliyormuş. Gerekirse Bülent için Gezi protestosu eylemlerine karşı gerekirse asker çıkarabileceği açıklaması ve polisin orantısız güç kullanımını gündeme getirip, gündeme getirip bazı temaslarda bulunacakmış kendisi de. Bu arada CNN International'a bir cephe açılmış. Medyasından her gece yayınlanan bir röportaj programcısı programı ama Christian Amanpour'un yani CNN sunucusu Christian Amanpour'un takvim gazetesinde manşetten bir hayali söyleşi yayınlanmış kendisiyle Amanpour tabi delillere dönmüş ve yazıklar olsun sana takvim diye bir tweet atmış. Yani dediği kadar da var ben konu gündemimize gelecek değerde bile olduğunu düşünmediğim için hiç şey yapmamıştım fakat. Ama ayaklar altına alınıyor yani uluslararası yani böyle... medya standartlarını bıraktım askeri standartlarda da böyle bir şey yapılamaz. Mevlüt Yüksel de cevap olarak merhaba Christian ben hayali röportajı yapan muhabirim. ...bunun gerçekten doğru olduğunu düşündün mü... ...bu sadece alaydı demiş... Aha, ...bugün Onu, de takvim gazetesi... ...Dren Mevlüt başlığıyla çıkmıştı ama... ...almadık galiba Ta, takvim almadık, gazetesi... ...almadık, almayı da düşünmüyoruz... ...ve... E, ...son olarak da başbakan... ...şey demiş... ...polisimizi daha da... ...güçlendireceğiz demiş... mitin mi yapacaksın yap... ...ama hukuk çerçevesinde yap... ...bunun dışına çıktığın zaman işte... ...burada sıkıntı yaşanıyor demiş... Her şeyi planladılar demiş. Eylemlere katılanların yüzde yetmiş altısı, dörtte üçünden fazlası Halk Partili demiş. Polis silah kullanmadı demiş. Şiddet kullanan teröristler, isyancılardı demiş. Kalkıp da kurşun mu attı demiş. Polis ki polisin kurşunuyla e, hayatını kaybeden birisini biliyoruz. Evet abi sarısülük. Mitinglere devam ediyormuş. Kayseri, Samsun, Erzurum. Baş provokatörleri şey yapmış banka reklamında oynayıp kapitalizmi eleştiren kadar solcular demiş Mehmet Ali Alabora'ya adını vermeden. Evet Mehmet Ali Alabora hakkında da bazı haberler vardı üzerine çok fazla gidildiğine ve bir kampanya yani bir kampanyanın başlatıldığına dair kampanya haberler vardı. Annesinden gelen bir açıklama var neden benim oğlum diye soruyordu. Evet hangisi? burada bitirelim bence evet, süreyi de bitirdi. Son bir haberim var belki bununla bu sempatik haberle de bitirebilmemiz mümkün olabilir. Cansız Manken lakaplı Vahe Kılıçarslan Erdem Gündüz'ün başlattığı duran adam eyleminin ardından telefon ve mesaj yağmuruna tutulduğunu açıklamış. Ve bazı taktikler vermiş. E, cansız Manken yani bu şekilde ünlü olan e, popüler sima demiş ki telefonlarım susmuyor e-mail'im kilitlendi Twitter'dan mesaj ağıyor hemen hepsi nasıl kıpırdamadan durabileceklerini soruyorlar evet kıpırdamadan durmanın bazı teknikleri var ama bu o kadar kolay bir iş değil yemek ve su olmadan en fazla 7-8 saat sürebilir durabilirsiniz demiş bir de dururken insanların kasları yorulabilir, tansiyonu düşebilir, bayılabilir hatta demiş. Bu işin tekniği beyindir. Beyin vücuda emir verir. Durma eylemi yapanlara tavsiyem çok dikkatli olmaları, özellikle de tansiyon hastalarının sağlık önlemlerini almaları gerekiyor demiş. Vahaykalı çarstan. Vahaykalı çarstan. Çansızmanken. Evet. Bu arada da e, bir park şarkısı var. Dün açıkta girdi de çaldılar, Tanju Okandan birazını da çalalım sonra da programa veda edelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yıldızlardan yapılmış bir yorgan örttüm üstüme Yaslamışım başımı O güleç yüzlü mehtaba, Tıkamışım kulaklarımı Şehrin keşine, Sarılmışım geceye Bir sevgili niyetine Ben mekanımı çoktan seçmişim Ne sahibi Ne pul ne senet Ne suyun derdi ne de elektrik, ben artık parkta yatıyorum, ben artık parkta yaşıyorum. Ben mekanımı çoktan seçmişim, ne çatı katının merdiveni, ne de bodrum katının hücresi, ben artık...